Meddilin. Tanımı, lin harfinden sonra sebebi medden sükun gelirse meddilin olur. Ancak, önce lin harflerini görelim. Bunlar iki tane olup, vav ve ya harfleridir. Peki, meddilin ne zaman olur? Bu iki harften biri, bir kelimede sakin yani cezimli olarak bulunur ve kendilerinden önceki harfin harekesi de üstün olarak gelirse meddilin olmuş olur. Örneklere geçmeden önce bu tanımı biraz açalım. Tanımda lin harfinden sonra lin harfi derken vav ve yayı kastediyoruz. Bu harflerden sonra sükün gelmesi gerekiyor. Yani cezzimli bir harfin olması gerekiyor. Bu ağrı sükünde olabilir, lazım sükünde olabilir. Demek ki medelinin olabilmesi için bir, lin harfi gelecek cezzimli olarak, iki, lin harfinden önceki harfin harekesi üstün olacak, üç, lin harfinden sonra gelen harf de sakin olmuş olacak. Şimdi örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz Kureyş örneğimiz. Li ilafi Kureyş derken oradaki örneği almış olduk. Ok işaretinin sağındaki bölüme bakalım şimdi. Burada lin harfinden kırmızı olarak yazmış olduğumuz ya harfi gelmiş. Ya'nın cezimli olduğunu rahatlıkla görüyorsunuz. Sakin olarak gelmiş cezimli. Peki ya'dan önce ra harfinin harekesi üstün olarak gelmiş mi? Evet gelmiş. Çünkü böyle bir şartımız da var. Cezimli olarak gelen lin harfinden önceki harfin harekesi de üstün olacak. Nitekim e kırmızıyla onun da önemini belirtmiş olduk. Peki burada lin harfinden sonra gelen şın harfinin harekesi var mı? var efendim, tenvin gelmiş e bu takdirde burası okunmadan geçilirse, yani durulmazsa meddilin olmaz, doğru mu? evet, peki burayı okuyarak geçelim, durmayalım bismillah li ila fi kurayşin ila burada meddilin olmadı ancak durduğumuz zaman çünkü buranın sükünü arız sükün yani durduğumuzda var olan ancak geçtiğimizde ortadan kalkan süküne bir süküne arız diyorduk. Bakın burayı, şimdi ok işaretinin devamındaki bölüme bakalım. Şöyle de okumamız mümkün. Bismillah. Li'ile fi kurayş Bakın, burada durduk. Kurayş diye durduğumuz zaman kelimenin sonundaki telmin otomatikmen sakin oluyor. Yani cezzimli oluyor. İşte bu takdirde meddilin olmuş oluyor. Peki biz burada meddilini ne kadar çekeceğiz, ne kadar uzatacağız? Hemen harekesine bakacağız. Şın harfinin cezzimli olmadan önceki harfinin harekesi esre. Öyleyse arız sükün gelmiş. Medarızı görürken sonu esreyle biten bir kelimeyi dört veci yani dört çeşit okuduğumuzu hatırlayın. Demek ki biz burayı tul ile okuyabiliriz. Yani dört elif miktarı çekerek okuyabiliriz. Okuyalım. Urayş e Üç elif miktarı veya iki elif miktarı da okuyabiliriz. Doğrudur. Okuyalım. Urayş bir elif miktarında biz burayı okuyabilirdik. Evet, Urayş diye de okuyup geçebiliriz. Bir de ram yapıyorduk. Ramla ilgili açıklamaları nedarız bölümünde yapmıştım. İkinci örneğimize gelelim. İkinci örneğimiz kaf örneği. Yine bu da Kureyş suresinin sonunda ve emnehum min kaf derken oradaki kelimeyi almışız hemen bakalım. Burada lin harflerinden hangisi gelmiş? Vav harfi gelmiş. Ve de sakin mi? Evet, sakin. Yani cezini olarak gelmiş. Peki lin harfinden önceki harfin harekesi üstün mü? Doğrudur, üstün. O halde bu şart da yerine gelmiş. Ancak lin harfinden sonra gelen t harfinin harekesi var. Esre olarak tenvin gelmiş. Biz burayı okuyarak geçersek yani burada durmaz isek burada meddilin teçhidi olmaz ancak bir an durduğumuzu kabul edelim ki duruyoruz ve âmenehüm min o halde burada durduğumuzda var olan ama geçtiğimizde olmayan sükün var yani arız sükün var peki ne kadar okuyacağız burayı Hemen F harfinin hareketsine bakıyorum. Esre olduğuna göre, demek ki biz burayı, tul ile, Tevasut ile, kasr ile okuyabiliriz. Bunları artık biliyoruz. Tul, dört elif, Tevasut iki veya üç elif, kasr ise bir elif miktarı uzatarak okumakta. Hemen alttaki örneğimize geçelim. Gayd kelimesi. Burada lin harfinden, ya harfi gelmiş. Ya'dan önce gelen harfin harekesi ise, üstün. O halde bu şartla meydana gelmiş. İlk şartımız lin harfinin cezinli olması. Yani sakin olması. Olmuş. Lin harfinden önceki harfin harekesi üstün olarak gelmiş. Evet. O maddede doğru. Lin harfinden sonra gelen B harfinin harekesi ise üstün burada. Biz burayı durmadan okuyarak geçersek medilin olmaz. Mesela aşağıdaki örneklerde de var Estağfurullah. İnni a'lemu gaybe semavati. Bakın burada gaybe semavati diye geçtiğimiz için burada meddinin yoktur. Ama bir an durduğumuzu kabul edelim. Nefesimiz yetmedi, durmak zorunda kaldık. O halde nasıl durabiliriz? Hemen kelimenin sonundaki harekeye bakıyorum üstün olarak bittiği için medya arızı hatırlıyorum. Medya arızı görürken kelimenin sonu üstün ile biterse üç veci yani çeşit okuyabilirdik. Tül ile, tevasut ile ve kasr ile okuyabilirdik. Demek ki bu üç okuyuştan biriyle burayı okuyabilirim. Dört elif miktarı okuyalım örnek olarak. Gayib Tabii burayı iki veya bir elif miktarı da okuyabiliriz. Diğer örneğimize geçtik. Vela nevm örneğimiz. Ayetel kürsüde geçiyor bu. Hemen buraya bakıyorum. Lin harfinden yine kırmızı olarak yazmış olduğumuz vav gelmiş. Zaten bütün lin harflerini kırmızı olarak yazdık. Dikkatinizi çeksin diye. Burada da lin harfinden vav gelmiş. Sakin mi? Yani cezimli mi? Evet. İlk şart olmuş. Peki ik ikinci şartımız. Lin harfinden önce gelen kelimenin harekesi üstün olacaktı. Doğrudur. O da üstün olmuş. Kırmızı olarak işaretlemişiz zaten. Ancak üçüncü şartımız lin harfinden sonra gelen harf de sakin olacaktı. İster ağrı sükün ister lazım sükün. Buraya bakıyoruz. Burada hareke olduğuna göre demek ki ağrı sükün var. Biz burayı durmadan okuyarak geçersek herhangi bir tecit olmaz Nitekim okuyalım vemet Demek ki durmadan geçersek burada herhangi bir tecvit yok. Ancak ok işaretinin devamına bakın durduğumuzu kabul edin ki duruyoruz orada secaventlerden biri var orada. Vela nem diye durduğumuz zaman acaba burayı kaç çeşit okuyabiliriz hemen nevm kelimesinin sonundaki harekeye bakıyorum ötre olduğuna göre biz burayı yedi ayrı şekilde okuyabiliriz biz burayı tül ile okuyabiliriz tevessut ile okuyabiliriz kasr ile okuyabiliriz efendim kasr ile işmamı birlikte yapabiliriz tevessut ile işmamı birlikte yapabiliriz Tul ile İşmam'ı birlikte okuyabiliriz. Ve Ram şeklinde de okuyabiliriz biz burayı. Burayı dört vecih yani Tul ile okuyalım. <gülüyor> Ama bir elif miktarı da okuyabiliriz. <gülüyor> Buraya kadar gördüğümüz örneklerde e, lin harfinden sonra gelen sükunun arız sükün olduğunu yani medyarasda gelen sükün olduğunu hepiniz sanıyorum fark ettiniz. Ancak burada son örneğimizde ağrı sükün değil de lazım sükün var. Yani ister okuyalım, isterse duralım. Her iki durumda da var olan süküne biz lazım sükün diyorduk. Örneğin kafya ayin saat derken. Oradaki ayın okurken devamının devamını açık şekilde yazdık. Bakın, ayın derken lin harfinden ya gelmiş. Sakin olarak gelmiş. Lin harfinden önceki ayın harfinin harekesi üstün olarak gelmiş. Doğru. 3. şartımız lin harfinden sonra gelen harf de sakin olacaktı. Doğrudur. Nun harfi de sakin olmuş. Öyleyse burası medilin olmuştur. Peki biz burayı nasıl okuyacağız? Nasıl okumamız gerekiyor? Malum medil lazımın meddine dört elif miktarı çekmek vacip idi. Dört elif miktarı çekeceğiz. Ancak normal bir okuyuşla okuduğumuz zaman dört elif miktarı çekeceğiz. Hızlı bir şekilde okursak iki elif miktarı da çekebiliriz. Ancak iki elif miktarından Aşağı çekme hakkına sahip değiliz. O halde burayı okuyalım. Evet. Bütün bu örnekleri gördükten sonra arkadaşlar, aşağıdaki bölümü e, okumanın çok fazla bir anlamı yok. Zaten bu bölümü biz yukarıda izah ettik ama şartlarını bir kez daha okuyalım. ...meddiliğini iki şekilde okuyabiliriz. A, eğer lin harfinden sonra gelen sükün... ...lazım sükün ise... ...biz buradaki meddiliğini iki şekilde okuyabiliriz. Bir, tül ile okuyabiliriz. Dört elif miktarı uzatarak. 2 tavasüt ile okuyabiliriz. Yani iki veya üç elif miktarı okuyabiliriz ki... ...yukarıda bunun uygulamasını yaptık. Diğer başlığımız... ...B şayet lin harfinden sonra gelen sükün ağrı sükün ise bu takdirde kelimenin sonundaki harekeye bakacağız. Üstün ise 3 çeşit okuyabiliyorduk. Tul, tevessut kasr ile okuyabiliyorduk. Esre ise dört şekilde okuyabiliyorduk. Tul ile, tevessut ile kasri ile, bir de ile okuyabiliyorduk. Efendim şayet kelimenin sonu ve la müllehu'deki gibi ötreyle biterse yedi ayrı şekilde okuyabiliriz ki bunları da C şıkkında yazılık. Geçelim örneklere. Bismillahirrahmanirrahim li fi kurayş ikinci örneğimiz ilafihim rihleteşşite ilafihim y vessel üçüncü örneğimiz Allahu la ilahe illallah vel hayyul qayyum la ta'khuduhu sinetun ve la nem Evet. Diğer bir örneğimiz Kafaya aynı saat ki az önce gördük. Tekrar okuyalım. Kafaya <Sessizlik> aynı <Sessizlik> <Sessizlik> Diğer bir örneğimiz. <Sessizlik> İniğim g'aybe duracağız, durarak okuyacağız. İniğim rai duracağız, durarak okuyacağız. İniğim rai duracağız, durarak okuyacağız. İniğim rai duracağız, durarak okuyacağız ve âmenehün min şimdi tekrar başa dönelim ilk örneğimize bakalım burada lin harfinden ya gelmiş ya'dan önce gelen ra harfinin harekesi üstün olarak gelmiş durduğumuz takdirde şin harfinin harekesi sakin olacağı için yani ağrı sükün var burada dolayısıyla harekesi de esre olduğu için biz burayı dört ve cih, yani çeşit okuyabiliriz. İkinci örneğimizde vasayif kelimesi var. lin harfinden ya gelmiş, ya'dan önce gelen sa harfinin harekesi üstün olarak gelmiş ve vassayif diye de durduğumuz için arız sükun meydana geleceği için, burası da meddinin olmuştur, esre olduğu için dört çeşit okuyabiliriz. Yani tul ile, tevassut ile, kasr ile bir de rağm ile okuyabiliriz. Diğer cümlemiz ayetel kürsüde geçen bir e, cümle ve la nevm derken burada lin harfinden vav gelmiş vavdan önceki nun harfinin harekesi üstün olarak gelmiş ikinci şart olarak o da var nevm diye durduğumuz için mim harfinin harekesi ötre olan harekesi otomatik olarak sakin olacağı için burası da meddinin olmuş olacak. Tabi buradaki sakin yine arız sakin. Yani durduğumuzda var olan ama geçtiğimizde olmayan süküne biz arız sükün diyorduk. Kâf hâ ya ayn örneğindeki süküne gelince ayn derken burada lin harfi ya olarak gelmiş lin harfinden önceki ayın harfinin harekesi üstün olarak gelmiş lin harfi olan y'den sonra gelen nun harfi cezimi olarak gelmiş, sakin. Buradaki cezime biz engel olamıyoruz. Dursak da var, geçsek de var. Dolayısıyla buradaki sükün, lazım sükün. Biz burayı tul ile de okuyabiliriz, tevasüt ile de okuyabiliriz. Diğer örneğimiz, gayb kelimesi. Burada da lin harfinden ya gelmiş, sakin olarak lin harfinden önce gelen gayin harfinin harekesi üstün olarak gelmiş o da tamam ve gayib diye durduğumuz için b harfinin harekesi de otomatikman sakin olacaktır ama geçtiğimizde olmayacak durduğumuzda var olduğu için bu süküne de biz arız diyorduk. dolayısıyla 3 çeşit okuyabiliriz tul ile tevassut ile kasr ile yani bilinif miktarı da okuyabiliriz burayı okuyalım mesela gayb bir elif miktarı okumuş olduk. 3 elif miktarı okuyalım. Gayb 4 elif miktarı okuyalım. Gayb Evet. Diğer örneğimiz de fetade Burada da aleyh kelimesinde yine lin harfinden sakin olarak ya harfi gelmiş. Lin harfinden önceki lam harfi ki lin harfinden önce gelen harfleri mavi olarak biz işaretlemişiz burada lin harfinden önce gelen lam harfi üstün olarak gelmiş. Demek ki ikinci şartta vuku bulmuş. Lin harfinden sonra gelen h harfinin harekesi. Biz burada duracağımız için h esresi kalkıp cezimi olacaktır. Dolayısıyla burası da meddilin olacaktır. Sonu esreyle bittiği için de dört çeşit okuma imkanına sahibiz. Son örneğimiz min hav. Burada da lin harfinden cezimi olarak vav gelmiş. Lin harfinden önce Harekesi üstün olan K harfi gelmiş, ikinci şartta meydana gelmiş. Duracağımız için sonu tenminli esre olan fe harfinin harekesi de sakin olacağı için meddilin olmuştur. Min haf sonu esre ile bittiği için de dört çeşit okuma hakkına sahibiz.